Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Lütfu, ihsanı, ikramı Dünyada, ahirette üzerinize olsun Cenab-ı Hak Cümlenizi Dâreyn saadetine, iki cihanda Mutluluğa erdirsin Cemaliyle, cemaliyle müşeref eylesin ve aleyhi ve sellem, Efendimiz Ebu Hureyre Radıyallahu anh'ten Ebu Davud'un Müvayyed ettiği bir hadis bir şerifinde şöyle buyuruyor: Mechtmaa kavmun fi beytin min biyutillahi yetlone kitaballahi ve tedarsunehu beynehum illa nzelat aleyhim sekine ve gashiet sumur rahmetu ve haffethumul humul وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ fi men inde. Bu hadis-i şerif, Müslümanların ibadetgahlarını, camilerini nasıl kullanması, oralarda neler yapması konusunda bize ışık tutan bir hadis-i şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, mectema مَجْتَمَا Bir topluluk. Bir kısım insanlar. Toplanmaz. Pi beytim min biyutillah. Allah'ın evlerinden bir evde toplanmaz. Yetküne kitaballah Allah'ın kitabını okur vaziyette. Ve yetedâ resûnehu ve Allah'ın kitabını birbirleriyle ders konusu, anlama, anlatma konusu yapar vaziyette. Beynehum aralarında illa nezelet aleyhümü sekine Böyle yapar yapmaz mutlaka üzerlerine sekinet nazil olur ve rahmet onları kaplar ve melekler onları çöpe çevre çevreler ve Cenab-ı Mevla Allahu Teala onları kendi yanındakilere zikre iler kısa e, meali böyle. Bu hadis-i şerifin e, meçtema diye olumsuz başlıyor. İlla ile olumsuzluk zahil oluyor. Toplanmaz. Toplanınca illa şöyle olur manasına. Bu Arap dilinin bir anlatım e, şekli oluyor. Yani toplanır toplanmaz diye biz de bazen böyle e, bir olumlu e, bir olumsuz diğili yan yana kullanarak buna benzer bir ifade tarzı oluyor. Biz bunu biraz daha kendi kolay anlayabileceğimiz Türkçe ile söyleyecek olursak kavim buradaki kavim sözü tabi bir ırkı topluluğu kastetmiyor. Hani çeşitli kavimler var. Arap kavmi, Türk kavmi efendim bilmem İngiliz Fransız, Alman veya Berber veya efendim Habesh veya efendim Zenci yani böyle değil. Kavun insanlardan meydana gelen bir efendim zümre, bir topluluk, bir kalabalık demek. Yani bir kısım insanlar, bir kısım insanlar Allah'ın evlerinden bir evde yani büyütilah e, Allah'ın evleri Beyt Ev demek, büyüt evler demek. Tabii ev ve çadır, efendim e, oturan yer, içine girilen yer manasına. E, Allah'ın evleri nereleridir Allahu Teala Hazretlerine ibadet edilen, namaz kılınan, Allah'a kulluk edilen ibadet haneler demek. Yani biz cami diyoruz. Şimdi veya küçük olursa mescit diyoruz. Allah'ın evidir. Hepsi, hepsi Allah-u Teala Hazretlerinin evidir. Ve camilere giden Müslümanlar da Allah-u Teala Hazretlerinin evine ziyarete gitmiş misafirlerdir. Misafirlere de tabi ev sahipleri efendim zenginliklerine göre nice nice ikramlarda bulunurlar. Her türlü varlığın, zenginliğin, lütfun sahibi Cenab-ı Mevla da tabii kendi evine gelenlere nice nice ikramlar yapar. Şimdi böyle eve benzetilmesi caminin zihnimizde bu böyle görüntüleri meydana getiriyor. Gözümüzün önüne bunlar geliyor, aklımıza bunlar geliyor. Allah'ın evlerinden bir ev denildiği zaman Allah'ın mescitlerinden, camilerinden bir cami demek. Tavun denildiği, de, denildiği zaman da anlaşılacak olan bir kısım insan demek. Tabi e, camiler çeşitli semtlerde, köylerde, kasabalarda, mezralarda, yaylalarda her yerde olabilir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhadan. Yani üç kişi bir araya geldi mi zaten namazı yalnız kılmayıp cemaatle kılması tavsiye etkiliyor. Bu konuda bir hadis-i şerifi de okuyalım. Meştema selâsetün, iha darın ev bedrin. E, la tukamufihi musallatu illa istehvaze aleyhimus şeytan. Üç kişi, üç kişi, e, ikamet halinde veya seyahat halinde. Yani hadar, seferin zıttı, oturmak bir yerde, hazır bulunmak. Yani seyahat etmemek, yani yerinde, yurdunda mukim bulunmak demek. Bediü de efendim e, böyle e, taşra demek ve taşraya seyahate gitmek e, manasına geliyor. Şimdi o üç kişi yani ister yolculukta olsun ister yolculukta değil de ikamet ettikleri beldede olsun üç kişi. la kamu pihımız sala Orada onların arasında bu üçünün arasında üçünün bulunduğu mekanda mahalde namaz ikame olunmazsa efendim e, namaz ikame olunmazsa namaz kılınmazsa tabi e, burada namaz kılmamak. Bir büyük suç. Allah çünkü namaz kılın diyor. Ekimus salah. Namazı ikame ediniz. Namaz kılınız. Zekat veriniz. Bu Allah'ın mühim emirlerinden bir emir. Yani burada namaz kılınmazsadan murat, Allah-u Alem cemaatle kılmak. Zaten efendim, tek başına da olsa tek başına da olsa bir Müslümanın dağ başında da olsa efendim ezan okuyacak ikamet getirecek namazı kılacak tek başına da olsa namaz kişisel herkesin başlı başına yapması gereken bir önemli ibadet ki hakkında kitaplar ciltlerle kitaplar yazılsa faydaları feyzleri efendim insana sağladığı önemli sonuçlar anlatılı anlatıla bitmez Böyle, burada bundan maksat yani namaz için e, ezan okunup ikamet getirilmezse demek. Böyle olmazsa şeytan onların üzerine galebe çalar. Yani onlara hakim olur demek. Namaz kılınması efendim beraberce namaz kılınması cemaat yapılması üç kişiden başlıyor. Hatta iki kişiden başlıyor ama mecburiyet üç kişi olunca kesinleşiyor. Mazeret kalkıyor evinde kılmayacak camiye gidecek veya öteki arkadaşlarla beraber kılacağı yere gidecek. Evet. İnsanın kılacağı namazlar birkaç çeşittir. Tek başına kıldığı da namazlar da vardır. Geceliğin kalkar. p namazın tek başına istediği gibi uzun uzun boynunu göz yaşı dökerek istediği gibi kılar. Ama bir de İslam'ın toplumsal yönü var. Efendim, topluluk halinde yapılan ibadetler var. Cemaatle, namazda farz namazlarının Öyle, ikinci sabah akşam yası, yatsı cuma bayram e, gibi şeylerin ibadetlerin de beraber yapılması Allah tarafından emrediliyor Peygamber Efendimiz tarafından öyle uygulanmış kitaplarımızda öyle yazılmış o toplulukta o beraber ibadet etmekte çok hayırlar çok bereketler var öyle olmazsa ne olur çok şeyler olur çok günahlar çok zararlar olur da yani hepsinin temeli, kaynağı şeytan onlara hakim olur, galip olur. Şeytanın da galip olduğu, hakim olduğu, baskı altına, avuç içine aldığı insanlar çeşitli zararlı işleri, günahları işler. İşin tadı kaçar, feyzi kalmaz, bereketi kalmaz, kötü duruma düşerler. Onun için efendim, camiler çok çok çok önemli. Olmayan yerde cami kurmak da Müslümanların birinci vazifesi. Müslümanlar bir yere geldi mi sağına soluna bakacak Efendim kendisi gibi Müslümanım olacak namazını cemaatte kılacak. üç kişi bile olsa Hatta otobüste gidiliyor Efendim e, memleketimizde e, mola veriliyor veyahut Efendim kendisi arabasıyla giderken şahıs duruyor bir Efendim yakıt e, alma durağında Adres alıyor, cahine gidiyor, birkaç kişi görüyor, hemen orada cemaatle birisi imam oluyor, ötekiler cemaat oluyor, namaz kılıyorlar bunun hayırı ve bereketi var, böyle emredilmiş. Tabii cemaat, cemaat efendim taş yığını, kum yığını, efendim çakılı yığını değildir cemaat, ümin insan, Allah'ın efendim varlığına birliğine, ahirette kendisine mükafat veya ceza vereceğine inanmış, sorumluluk duygusu taşıyan ben, at, namaz kıldığı kimseye de sen kimsin kardeşim diye soracak. Çünkü Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kardeşim sen kimsin, neredesin, neyindesin, aç mısın, tok musun? Efendim derdim mi var, nereden gelir, nereye gidersin? Tanışacak Müslüman çünkü kardeş Müslümanlar birbirlerinin Allah tarafından kardeşi kılınmışlar. Bunun için e, bu namaz tanışmaya vesile olur. Berekete hayır efendim vesile olur. Topluca yapılan efendim işler, bir kişinin yapacağı işler topluluklar rahat yapılır. Yani hayır, hayır, bereket, feyiz dolar taşar, yayıdır, halka, halka, halka, halka. İç nice nice faydalar hasıl olur. Onun için camiler çok önemli. Yani işte ibadet ilk gizidir. Efendim, kişinin kendisine mahsustur. Öyle olanı da var. Gizli olan da var. Aşikar olan da var. Efendim, kişisel olan da var. Toplumla ilgili içtimai olanı da var. Hepsi, Hepsinin yerli yerinde önemi var, sırası var. Yeri gelince onun öyle olması lazım. Tek başına bayram namazı olmaz. Cuma namazı olmaz. Yani teşvik var. İslam'da topluluğa doğru bir sevk ediyor. İslam insanların Hz. Adem'in kardeşleri olduğunu düşündürüp birbirleriyle kardeşliklerini dini bir temele dayalı olarak pekiştirmek istiyor. Bu çok önemli bir husus. Bunu tabi bir takım ibadetler kendiliğinden sağlıyor. Yani otomatik demiyorum. Kendi kendine oluşu veriyor bu iş. Hani Cenab-ı Hak her şeyin yüzünü yüzümü, esrarını biliyor. Binbir hikmetle emrini veriyor. Ama insan onun hikmetini anlasın, anlamasın önemli değil. Anlamasa da onu öyle yaptığı zaman efendim, sonuç alıyor. Tohumu insan bilse de bilmese de toprağa ektiği zaman topraktan tohum filiz veriyor. Mahsul çıkıyor. İşte karmın bu. Onun gibi. Şimdi Allah'ın evlerinden bir ev sahibi olacak Müslümanlar. O evlerden uzak olmayacak. Yoksa çevresinde öyle bir evi kuracak, öyle bir toplum tohumunu oraya atacak bir şekilde bir filiz olsun diye orada efendim, dikilecek. Ve ondan sonra bir tanışma olacak, muhabbet olacak, ilgi olacak, yardımlaşma olacak. Efendim, halka halka genişleyecek, genişleyecek bütün insanlar kardeş olacak. Amaç bu. Yaparlarsa bu güzel amaca ulaşmaktaki emekleri nispetinde mükafat alırlar. Sevap kazanırlar. Yapmazlar. Birbirlerine sırt dönerler. Birbirlerine küserler. Birbirlerinin kuyusunu kazarlar. Şimdi önümüzdeki e, hafta, fetih haftası olduğu için Osmanlı tarihi kitaplarından bir kitabı gözümün önünde önümde efendim, masamın üstünde açtım. Sabahtan beri okuyorum. Maalesef Fatih'i okurken görüyorum ki nice nice efendim aynı dinin mensubu insanlar da birbirleriyle nasıl efendim mücadele etmişler, nasıl gayrimüslimlerle ittifaklar yapıp birbirlerini arkadan vurmaya çalışmışlar. Efendim nasıl Fatih Sultan Mehmet bir taraftan efendim Balkanlardaki isyanlarla uğraşırken, Avrupa'daki hasımlarıyla uğraşırken bir taraftan da doğudaki Efendim onlarla ittifak etmiş olan dünya din daşı insanlarla nasıl uğraşmış neler olmuş Efendim okuyorum çok ibretli yeni işte hayatın işte böyle Efendim çeşitli ibret alınacak olayları olmuş tarihte bizden bunları okuyup ibret alması lazım tarihi çok iyi öğrenmemiz lazım çocuğumuza da çok iyi öğretmemiz lazım doğru taraflarını doğruluğunu vurgulayarak bak böyle yaptıkları güzel olmuş Fatih çok çok çok güzel işler yapmış, çok doğru işler yapmış, tamam. Değrilere de bak, Uzun Hasan gururuna kapılmış, efendim, cihatla meşgul olan Osmanlı'yı arkadan vurmak için Venediklerle, Avrupalılarla maalesef ittikaf, e, ittifak yapmış, efendim, anlaşma yapmış, elçiler e, demişler ki, hadi siz oradan biz buradan şu Osmanlı'nın işini bitirelim, demişler ama Fatih onu yendiği zaman bile, İntikam almamış, Müslümana böyle yapmak reva değildir. Onlar bizim kardeşimizdir diyerek sadece uzun hasanın mağlup edilmesiyle yetinmiş, ailesini cezalandırmamış, esirleri azat etmiş. Yani İslam şuura sahip ötekil değil. Tabi sahip olan kazanır, sahip olmayan mahkemeyi Kübra'da hesabını verir. Bu dünya hayatı bir imtihandır, kaybeder kaybediyor. Kendisi bilir ama bizim de vazifemiz tabii, hele hele bizim gibi efendim vaz veren, İslam'ı bilen, ayetleri, hadisleri bilen insanların vazifesi de insanlara Allah'ın nelere gazap ettiğini, neleri sevdiğini vurgulayarak anlatmak. Allah-u Teala Hazretleri ihtilafı sevmiyor. Müslümanların birbirleriyle ihtilafa düşmelerini sevmiyor. İttifak eylemelerini seviyor. Muhabbet etmelerini istiyor. istilah çıkartan, zıt giden, düşmanlık yapanları cezalandırıyor. Efendim yolunca emrin tutup adilane efendim kamilane hareket edenlerde dünya ve ahirette izzet ve itibar, saadet ve devlet ve şevket ve nimete mazhar ediyor. Evet. Şimdi onun için cami yoksa cami kuracağız, cami varsa camiye gideceğiz, camideki cemaatle tanışacağız, dertleşeceğiz, Efendim, kardeşlerimizin, insanlığın dertlerini müzakere edeceğiz, o dertlerin tedavisi, o hastalıkların geçirilmesi için neler yapmamız gerekiyor onları yapma çalışacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in çokça duyduğumuz bir hadis-i şerifini Taberani'den bir rivayet edelim. Enes radıyallahu aleyhi ve ne buyurmuş Peygamber Efendimiz ne kadar e, tüylerini diken diken eden bir ifade. Ma amene bi menbâte şeb'ân ve carhu şebbanam ve carhu ca'iun ila cenbihi ve ve ya'lemu bihi. Sadaka Rasulullah fi ba'de Pek çok rivayetler var buna benzer bu konuda. Efendim. Bana iman etmemiş sayılır. Ma amene bi. Bana iman etmedi. Ben o kimse ki yani kim iman etmeyen bana bana iman etmemiş olur etmemiş sayılır kim Baate geceledi, efendim, Şaban e, şa e, tok olarak geceledi ve carihu ca'i ama yanındaki komşusu evinin bahçesinin bir içindeki komşusu ila cembihi yan tarafındaki komşusu aç ve ve yâlemu bihi bu tok adam da onun aç olduğunu biliyor o öyle tok olarak sabahladıysa o bana iman etmemiş demektir. Bana imanı sağlam değildir. İyi Müslüman değildir. Demek ki onun aç olduğunu biliyorsa ona efendim açlarını gidirecek yerinde bulunacak. Şimdi bu yanındaki komşular şimdi mesafeler kolaylaştı. Medil meyimne verelim veya gitti de veya efendim başka şehirlerde de öyle oldu artık. İnsan arabasına atlıyor. Bir yere gideceği zaman kilometrelerce mesafe gidiyor. Eski insanların bir günlük e, zamanını harcayarak gidemeyeceği yer nihayet küçük bir şey alıyor, dönüyor. Yani arabalar mesafeleri küçültüyor Bu e, nakil araçları. Şimdi Arnavutluk'taki kardeşlerimiz aç. Herkesin e, Makedonya'da efendim Arnavutluk'ta bu Kosovalılardan e, evlerine aldıkları misafirler 10 kişi, 20 kişi e, evin genişliğine göre, cevabına göre ağrılarına basmışlar. Gel kardeşim, derdim varınız, mazlumsun, mağı dursun diye Efendim ona bakmaya çalışıyor. E biz, de, biz de onların eski işte şeyleriyiz, oraları bizim eyaletler ve vilayetlerdi. Onlar zaten bize e, kardeşimiz veya bizim akrabamız veya bizim şehirlerden oralara gitmiş kimseler çok yakın kimseler, zaten bize yakın olduğu için öbür tarafta durup dururken onları böyle saldırıp efendim hünç ile hırs ile katdarlıkta zulm ile öldürüyor efendim mağdur ediyor efendim e, topluca katliam ediyor, konarlık ediyor, katdarlık ediyor. Tabii Müslümanların ilgilenmesi lazım, camilerin topluluğun birliğin beraberliğin önemini böylece. Efendim anlatalım derken hadis-i şeriften hadis-i şerife geçtik. Allah bizi duygulu efendim sorumluluk duygusuna sahip e, görevlerinin ödevlerinin neler olduğunu bilen ve bunları da yapmak çalışan efendim akıllı, fikirli, tedbirli, uyanık efendim gayretli, dikkatli Müslümanlardan eylesin, gafil, cahil etmesi böyle sürüstü tok yatıp da başkalarının dertleriyle hiç ilgilenmemek çok kötü bir şey. Peygamber Efendimiz'in ifadesi çok ağır. Bana inanmamış sayılır, iyi Müslüman sayılmaz demek istiyor yani. Hadis-i manası böyle. Şimdi camiler, camiler var. Tamam hocam işte bizim mahallede cami var, efendim kubbesi var, son cemaat yeri var. Üç tane kubbesi var son cemaat yerinde. Efendim müezzin camiyi kapattığı zaman eğer geç gidersek işte son cemaat yerinde namaz kılıyoruz. Mahçesi var, şadırvan var. Efendim işte tamam camimiz var. Beş vakit namazı orada camide kılıyoruz. Cami sadece sadece namazların kılındığı bir yer değil. Cami Müslümanın efendim nasıl söyleyeyim Türkçesini lokali yani e, kahvehanesi, kıraathanesi, muhabbet hanesi, medresesi, mektebi e, efendim ilim irfan ocağı, muhabbet e, muhabbet hanesi Sohbethanesi, cami, cemiyetin merkezi, Müslüman toplumda çok önemli yeri var. Bakın, e Efendimizin ifadesinden çıkıyor. Bir katakım insanlar, 3 kişi, 5 kişi, 15 kişi neyse Allah'ın evlerinden bir evde toplandılar mı? Efendim, toplandılar. Ne yapıyorlar? Ne, ne vaziyette toplandılar? pren zaman ne, yap, ne haldeler ne yapıyorlar? Yetlûne allah Allahu Teala hazretlerinin kitabını okur vaziyette. Allah'ın kitaplarını oku, okur halde toplanmışlarsa hemen bir camide. Allah'ın kitabı ne? Kur'an-ı Kerim. Allahu Teala hazretleri Hazreti Adem atamıza da hemen vahyetmiş. Peygamber Efendimize kadar nice peygamber, enbiya ve mürselin salavatullahı ve selamu aleyhim ecma'in göndermiş, onlara vahiyler göndermiş, melekler göndermiş, emirlerini indirmiş. Kimisinden suhuf, yani sahifeler, kimisinden de kütüp, yani kitaplar, ilahi kitaplar indirmiş. Efendim, işte e, Musa aleyhisselama Tevrat'ı indirmiş, İsa aleyhisselama İncil'i indirmiş ama efendim, onlar eski devirlerde sonra ahir zaman peygamberi peygamberimiz muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini göndermiş. Göndereceğini de daha önceki ümmetlere bildirmiş kitaplarında ben ahir zamanda bir peygamber göndereceğim. İsmi şöyle olacak, efsafı böyle olacak diye de onlara da bildirmiş ki geldiği zaman ilerideki asırlarda o ümmetlerde bir tereddüt hasıl olmasın diye Tevrat'ta, İncil'de Efendim, şeyler var. Ön bilgiler var. Ahir zaman peygamberinin geleceğine dair evsafına dair yapacağım güzel işlere, mücadelelere efendim, vazifesini nasıl yapacağına dair bilgiler var. İleride böyle bir peygamber gelecek. Peki nasıl olabilir bu ilerideki şey? İlerideki şeyi mahlukat bilemez. İnsanlar bilemez. İlerideki şeyi bilmek, yeri göğü yaratan bu zamanı mekanı yaratan Allah Teala Hazretleri ne kalmış bir şey Cenab-ı her şeyi bilir, evvelini de bilir, ahirini de bilir. Bu cihanın e, mazide kalmış olan her şeyinde o biliyor. İleride, istikbalde gelecek olan her şeyi de o biliyor. Allahu Teala Hazretleri bildiği bazı bilgileri sevgili kullarına peygamberler de bildiriyor. Efendim en basit misali Peygamber Efendimiz'in mesela İstanbul fethedilecektir buyurması gibi veya ahir zamanda şöyle olacak böyle olacak diye bazı şeyleri belirtmesi gibi. Şimdi e, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Bir harfi bile değişmeden hafızlar ezberlemiş, ellerine ne geçmişse efendim bulmuşlarsa yazmışlar. Hem yazılı olarak muhafaza olmuş, hem ezberlenmiş. Hem aşk ile, sevgiyle geceleri tecvitlerde saatlerce okunmuş, okunmuş. Efendimiz bir gece namazına durduğu zaman kaç cüz okurdu? Bir tecvit namazında. Hepsi de geceliğin tahavvi kıram çok Kur'an okurlardı. Hepsi su gibi bilirlerdi. Efendim Kurra hafız olanları vardı hep bilmek için çalışma yapıp ezberleyebilenler var. Tamam ezberleyen, daha az ezberleyenler var. Efendim, Kur'an hafız olanlar var. Efendim, Peygamber Efendimiz'in zamanında Kur'an-ı Kerim'i gibi bilenler var, büyük alim sahabe. Ötekilerle onlara soruyorlar. bir şey gerektiği zaman Allahu Teala Hazretleri'nin kitabını efendim Müslümanlar okuyacak. Niye okuyacak? Hocam, Allah'ın kitabını Allah'ın kitabı Müslümanlar okusun diye Müslümanlara indirilmiş hitab ilahi olduğu için okunacak. Yani mektup gelse, kalın bir büyük zarf içinde, hemen yaldızlı, görkemli, güzel, kıymetli bir zarf içinde bir büyük yerden, çok yüce bir makamdan bir yazı gelse, insan nasıl memnun olur, nasıl sevinir, nasıl heyecanlanır okur. Allahu Teala Hazretleri'nin kelamı insanlara, Müslümanlara Allah'ın emirlerini bildiren emirleri, yasakları, günahları, sevapları, doğru olan, yanlış olan şeyleri bildiren ahkamı ihtiva eden kitabı. Bu çok önemli. Ana kaynak. Yani bir Müslümanın ne yapması lazım? Hayatın amacı, gayesi ne? Hayatın gayesi Allah'ın rızasını kazanmak. Hayat ne? Hayat bir imtihan. Bizi kim yarattı? Allah yarattı. Sonra ne olacak? Yaşadık, yaşam bitecek. Bu dünya hayatı fani. Sonra ahirete göçecek insanlar. Ahirette de yarın, yarın dediğimiz yani büyük yarın efendim, bu dünya hayatı bittikten sonraki bu kuva ahirette Cenab-ı insanların yaptıklarından dolayı mükafatlandıracak iyi şeyler yapmışlarsa, cezalandıracak suçları varsa. Hayat bu. Hayat bir imtihan. E bu imtihanı şimdi bir kimse bir imtihanı gireceği zaman aman diyorlar. Hani, auto, araba sürme imtihanına gireceğim. Bunun bir kitabı varsa, soruları varsa alayım, önceden çalışayım. Hakikaten basılı kitapları oluyor. Alıyorlar, çalışıyorlar, imtihana giriyorlar. Tamam. Efendim, e, araç kullanmanın yazılı imtihanını kazandım. Şimdi de işte bizzat kullanacağım. Arabamın içine imtihanı hiyete binecek. Bakalım nasıl sürüyorum diye bakacaklar. Yani önce bir kitabı okuyor insan. Şimdi bu dünyada bu imtihanın nasıl kazanılması gerektiği, Allah'ın rızasının nasıl kazanılması gerektiğini anlamak için birinci kaynak Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i okuyacak. Herkes okuyacak. Amerikanlısı İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı, herkes, herkes Allah'ın bu iddiavını okuyacak. Duyuyoruz, Efendim, tanıştığım bazı kimselerden bizzat duydum. Efendim, sorduğum zaman cevap olarak verdiler, bizzat öyle kimselerle karşılaştım. Yani kendisi başka bir ülkede, başka bir alemde, başka bir medeniyet içinde, başka duygularla, ilimlerle, bilgilerle, inançlarla yoğrulmuş, değişik, örfü, adeti, farklı bir başka milletin ferdi olarak dünyaya gelmiş insan. Bu düzümü merak ediyor. Şunu bir inceleyeyim. Efendim, Hint dinlerini inceliyor. Bilmem. Efendim, şu Kur'an-ı Bir de şunu göreyim, bakayım neymiş. Yani kendisinin dışında dünyayı tanımak için meraktan Kur'an-ı Kerim'i alıp okuduğu zaman satır satır, sure sure, sayfa sayfa efendim, tamam. Hak yol bu Asıl doğru inanç bu. İnsanların putlara, haçlara, batıllara, yalanlara, yanlışlara, hurafelere tapınması çok büyük bir yanlışlık. Doğru yol bu diye herkes doğru yola geliyor. Bu kitabın efendim, herkes tarafından okunması lazım. Müslümanın da iyi Müslüman olması için bu kitabı okuması lazım. Bu. Yol varsa budur, bilmiyorum. Başka çıkar yol diyor şair. Ben de kesin olarak hadis-i dayanarak söylüyorum. Allah'ın kitabını, şimdi ben tabi 60 yaşına gelmiş bir insanım. Şimdiki aklım olsa ilk önce Allahu Teala Hazretlerinin kitabını okurum, anlatırım, bitiririm. İlk iş bu. Yani Allah'ın Allah böyle buyuruyor. Bunu bilsin, haramı, helali bilsin, sevabı, günahı bilsin, doğruyu, eğriyi bilsin, güzellik, şirkini bilsin, iyi ahlakı öğrensin, kepazelik, rezillik, nedir anlasın. Çünkü... Efendim, hayat ona dayalı olarak sürecek. Ondan sonra onları hayatı boyunca uykulayacak. İlk önce bunları öğrenmesi lazım. İşte ama geç kalmış. Ah hocam, senin gibi ben de pişmanım. Bizim de ömrümüz efendim, şuraya geldi, biz de yaşlandık Tamam artık. Yaşlanan yaşlanır. O pişmanlığını genç olanlara anlatır. Onlar, gençler yaşlıların pişmanlığından ibret alırlar. Efendim kendileri o hatalara düşmezler, o efendim kafirletleri yapmazlar, uyanık olurlar, efendim kurtulurlar. Şimdi insanlardan bir topluluk Allah'ın evleri olan camilerden bir camide toplanmış ne vaziyette Allah'ın kitabını okuyorlar. Ha, demek ki cami sadece namaz kılıp ondan sonra da kapatıp efendim terk etmek için değilmişlerdir. İlim öğrenme okuma yeriymiş yani mektepmiş ilim öğrenme yeriymiş okuyacaklar Allah'ın kitabını okudular tamam elif, la, mim, zalik et kitabı la, rai, ne anladın hiçbir şey anlamıyor neden anlamıyor çünkü ben Arapça bilmem hocam İngilizce bilirim efendim babam beni kolej'e gönderdi İyi yetiştirmeye çalıştı yani esas tahsilimi İngilizce yaptım yan dil olarak Fransızca da öğrendim Almancayı da bilirim çatır çatır iyi. Bilgisayar okudum, o da iyi, her şey güzel, e, efendim, Arapça bilmiyor. Artık bilmiyorsa onu da öğrenecek, hatta ilk önce öğrenecekti. Belki de daha da iyi olur o ilim, o dilleri öğrendikten sonra. Bunu belki oradaki kaynakları da eline alarak daha güzel belki öğrenebilirim. Şimdi Allah'ın kitabını okuyacaklar, sonra ne olacak? ve yedet eder sunehu بينهم aralarında müdarase dedim eee edecekler. Tedarrüs etmek ne demek? Ders olarak karşılıklı müzakere etmek demek. Ya kardeşim acaba elif, lan, mim ne demek? Eee zalikel kibularay vefi ne demek? Muttaki ne demek? Bu ayet kerimenin tefsirini ben biraz efendim mealden baktım. Mealden pek bir şey çıkartamadım. Elmalının Efendim rahmetliinin hak dili dini Kur'an dili e, tefsirine baktım. O da çok böyle e, kendi efendim engin bilgisine, görgüsüne göre öyle kelimelerle yazmış ki o kelimeleri de anlamak için çok güçlük çekiyorum. Ya bunun aslı nedir, faslı nedir? Tamam kardeşim ben bunu biraz okumuştum. Ben sana anlatayım vesaire. Bilen bilmeyene anlatacak ve hiç bilmiyorlarsa bileni çağıracaklar, soracaklar veya bir hocaya rica edecekler. Efendim bize şunları anlat diye birbirlerine ders bilgi efendim alışverişi olacak, soracaklar, öğrenecekler, anlatacaklar. <Sessizlik> Sahibi-i kiram da böyle yapardı. Sahibi-i kiram Arap. Arapçayı biliyorlardı onlar ama onların da Kur'an-ı Kerim'den soracakları çok şeyler var. Gittim ben filanca alim sahabeye e, sordum bu ayet-i kerimede geçen bu kelime nedir diye. O da şöyle cevap verdi diyor. Kitaplar öyle yazıyor. Şimdi ben e, demin iki e, tefsir kitabına baktım. E, böyle diyorlar. Sahabeden birisi ötekisine gitmiş, sormuş. Yani onlar da birbirlerine soruyorlar. Arap ama. Yani Arapça bilmek başka. E, Kemal Edip Bey vardı. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yazsın. Kur'an-ı Kerim Arapça değil, Rabçadır derdi. Rab. Rabül Alemin'in e, kitabı. Yani Arapça bilen hemen anlamıyor Arapça bilmek yetmiyor Ayrıca öğrenmek gerekiyor birçok ilimlerle Efendim bilgisini Efendim takviye etmesi gerekiyor Kuran'ı tam anlayabilmesi için Onun için ders olarak müzakere etmeleri lazım aralarında böyle yaparlarsa böyle yapar yetteddare suhu beynehu. aralarında böyle efendim müzakere eder vaziyette Allah'ın evlerinden bir evde toplanırlarsa. Demek ki e, camilerin en önemli e, işlerinden birisi içlerinde Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i anlamıyla ders olarak görerek tamamen öğrenmeleri girmiş. Bunu kim yapacak hocam? Yani kim yapacak? İmam kardeşlerimiz yapacak. Müezzin kardeşimiz hafızdır, o yapacak. İmam Hatip Okulu'nu bitirmiş kardeşimiz vardır. Ben biraz e, okumuştum. Şu, şu manaya geliyor, işte bir tefsir kitabı olursa onu böyle dikkatli okuyarak şey yaparım. O, olmazsa ötekisine bakarım, tanıdığım kimseyi sorarım filan. Yani o muhitte, o köyde, o mahallede, o kasabada, o semtte, o şehirde efendim hangi kaynaklardan faydalanabilirse soracak. Eskiden herkesin amacı Allah'ın kelamını okumak öğrenmekti. En büyük zekalar, en zengin insanlar, Efendim, aşk ile şevk ile ilk önce Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye sarılıyorlardı. Eski devirlerin hali şanı böyleydi. Osmanlıların ilk devri böyleydi yani zaferden zafere koşan, nesilleri yetiştiren eğitim böyleydi yani. Kur'an-ı Kerim ile büyüyorlardı. Kur'an-ı Kerim'in ışığında padişah yetişiyordu, şehzade yetişiyordu, komutan yetişiyordu, asker yetişiyordu, esnaf yetişiyordu. Her taraf pırıl pırıl, ahlaklı, sağlam, dipdiri bir toplum. Yepyeni bir toplum, mümin bir toplum, Efendim her şeyi Allah rızası için yapan bir toplum durumundaydı. Neden oluyordu? İşte eğitimin böyle olmasından oluyordu. ''Rabbi ve la tüessir rabbi temmin bilhayır'' diye Küçük yaşta besmele çekilerek başlatılıyordu, çocuk erken yaştan öğreniyordu, terbiyeyi öğreniyordu. Müeddeb akıllı, zeki, fikirli şu Fatih'in meziyetlerini şimdi anlata anlata insan bitiremez. Yani ne cevval, ne zeki, ne faal, ne efendim, yüksek bir şahsiyet. E Tabii bir, böyle bir insan nasıl yetişiyor? Gelişmesinin ortamı nedir? Bu bu zekayı bu hale getiren çevre nasıl bir çevredir? Bu çevre işte Kur'an çevresi, İslam çevresi, iman çevresi. O çevreden Fatih çıktı. İşte böyle Allah'ın kitabını okursa ben bakıyorum şimdi tefsir dersleri var ya bizim e, Salı akşamları e, Salı akşamları tefsir dersine hazırlayayım diye elimdeki mahdut birkaç kaynak tabi ah Türkiye'deki o kütüphanem olsa diyorum o imkanlar olsa diyorum diğer gurbette yani insanın içinde bulunduğu nimetlerin kadirini kıymetini bilmesi lazım onlar olmadığı zaman anlıyor kıymetini yani kitapların yokluğu bile bir mahrumiyet evet kütüphanem şimdi efendim 4 tane kitap dolabı tıklım tıklım dolu ama yetmiyor İslami ilimlerde Efendim insan bir şeyi merak ettiği zaman bakacağı çok kaynak var. E, kocaman bir bina gerekiyor. Neyse efendim yani e, okudukça insan zevkten zevke geçiyor. İçi dışı nurlanıyor. Hayatının yönü belli oluyor. Hangi yolda gideceksin? Sahradaki böyle nereye gideceğini bilemeyen bir insan gibi olmuyor insan. Şu gideceksin. Yönü belli. Rab, Rab, Rab sağlam adımlarla sırat köprüsünden dümdüz sapmadan cennete doğru gidiyor. Fedakarlık yapmak gerekirse fedakarlık yapıyor. Para vermesi gerekiyorsa veriyor Allah rızası için. Uykusuz kalması gerekiyorsa uykusuz kalıyor. Terlemek gerekiyorsa terliyor efendim. Özveri, fedakarlık efendim masraf, zahmet, zahmetler rahmetle oluyor. Zahmet ama rahmetlerden rahmet çıkıyor. Emeklerden mahsul oluyor. Çiftçi emek sarf ediyor. Sonra mahsul meyve oluyor. Oradan herkes yiyorlar, içiyorlar. Herkes yiyor, içiyor. Allah razı olsun. Bu ekip biçip de bizim önümüze efendim koyanlardan. Şimdi herkesin bir işi var, gücü var. O çiftçi kardeşlerimiz bütün sene uğraşıyor. Ziraatle uğraşan kardeşlerim. toprağı ekiyor. Efendim bilmem ekmeden önce ekime hazırlıyor. Ektikten sonra bakımını yapıyor, olgunlaştıktan sonra hasadını yapıyor, ilaçlamalar vesaireler filan. Biz de yiyoruz. E biz de herkes tabii topluma borç borcu var. Ne gibi hizmetler yapabileceğim, düşünüp onu yapalım Ben kardeşinizde hadis şerifleri anlatayım, Allah'ın kelamını anlatayım, Kur'an'ı an anlatayım diyorum çünkü bakıyorum yaygın bir cahillik var. Cahillik büyümüş, hem de cahiller diplomalı cahil olmuş, Avrupa gören efendim, iki cahil, Efendim 2 fakülte bitirmiş cahil, 2-3 lisan bilen cahiller olmuş e, yani sorsan ağzını yamoltarak, yüzünü buruşturarak, eksiterek efendim e, İslam hakkında hiçbir şey okumadığı için cahil, gerçekten cahil, hakaret için söylemiyorum, Acı, acıyorum yani, hiç bilmiyor. İslamı bilmediğin için, bilmediği için de düşman oluyor. İslam'ı büyüklüğünü anlayamıyor, kıymetini anlayamıyor. Şimdi dünyayı gezdikçe, başka toplumları gördükçe, başka dinleri, inançları, o inançlara bağlı insanların yaşam tarzlarını, davranışlarını yakından görüp inceledikçe, her yer gezdiğim yerde gördüğüm efendim manzaradan bu kayse yapıyorum ben, ah diyorum. İslam ne kadar güzel. Çok şükür ya Rabbi. Elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah beni Müslüman eylemilsin ya Rabbim. Bu nimetler uzak olsaydım ne olurdu halim diyorum. Ee, burada e, Avrupalılar buraya gelmeden önce bu ahali, buranın yerlileri, aborijin diyorlar bunlara. Onlarla ilgili bir program vardı. Yani bir e, e, gösteri resim, bilim vardı şeyde televizyonda. Baktım, ne zamandan çekmişler telesimleri yakın zamana kadar olanları da olabilir yani. Tamamen anadan doğuma üryan geziyorlar, avlanıyorlar, avlanmaları, halleri, şeyleri. Eh, tamam işte dünyadaki en ilken toplumlar filan deniliyor. Sonra bakıyoruz okumuşlara, okumuşların efendim özel yaşantılarına, cinsel yaşantılarına vesaireyle. En güzel yol, en güzel yol, efendim, İslam. Hak yol, İslam, en güzel yol İslam. E bu nasıl öğrenilecek? Efendim işte kitapları okuyalım da, bilmem şuradan başlayalım da buradan. Kur'an'dan başlamak lazım. Kur'an-ı Kerim'i öğretmek lazım, öğrenmek lazım. Ama bak bu Allah kerabıdır. ha ciddiye al, iyi oku, iyi belli. Bu böyle şey değil, yani bunu geçersen maaşın artacak, zam olacak şunu şey yaparsan diploma alacaksın diye değil bunu bir doğru öğrenirsen Allah'ın rızasını kazanacaksın Allah'ın sevgili kulu olacaksın imtihanı kazanacaksın ahiretin dünya kurtulacak diye bunu iyice öğrenmek lazım Allah'ın kitabını okuyup kere et, etmek üzere insanlardan bir topluluk efendim bir mescidde böyle bir araya gelirlerse bu amaçla böyle yapar vaziyette ne olur? İlla nezelet aleyhimiz sekine. Onların üzerine Allah'ın sekinesi iner. Sekine nedir diye efendim, e, şey yapılırsa e, sorulur da sekine efendim Kur'an-ı Kerim'de e, Fetih Suresi'nde geçiyor, Bakara Suresi'nde geçiyor. Efendim, eee bihi sekine tevmirr Rabbi, beni İsrail Allah'ın böyle bir sekine indirdiği. Ondan sonra Fetih Suresi'nde efendim yine ve <gülüyor> Allah sekinesini Resulü'nün ve müminlerin üstüne indirdiği bildiriliyor. Bu sekine tabi sükun huzur huzuru kalp gibi böyle rahatlık, kalp rahatlığı gibi bir manaya da gelebilir ama ondan daha öte bir başka manevi ikram, bir efendim manevi varlık olduğu da e, bu ayet-i kerimelerden seziliyor. Hatta Hazretaller efendimizden rivayet edilmiş böyle e, sureti şöyle olan bir melektir diye efendim e, tarif e, edilmiş. Yani sekinenin indiği insanlar çok büyük bir lütuf mazhar olmuş oluyor Sekine, Allah'ın böyle sevgili kullarına indirdiği, yol gösterici, huzur verici, gönül rahatlığı verici ve onları efendim, irşad edici, onlara zafer sağlayıcı, yol gösterici bir manevi efendim, ikram. Allah sekinesini onların üzerine indirir. Ve gaşiye tömür rahmeti. Rahmet onları efendim, gaş eder yani e, kaplar üzerinde biz Türkçe'de rahmeti yağmur manasını kullanıyoruz. Çünkü yağmurla efendim, yeryüzündeki otlar yaşıyor. insanlar su sahibi oluyorlar. Allah'ın bir rahmetinin tecellisi olduğundan yağmura rahmet demişiz. Ama rahmet yani ne demek? Allah'ın rahmeti iner. Allah'ın efendim lütfu, ikramı iner. Allah rahmetti mi? Rahmet eyledi mi bir insana? O ihya olur. İhya olur. Efendim, lütuflara kar olur, masar olur. Böyle Kur'an'ı okuyup da müzakere eden insanlara sekinet denilen o ilahi lütuf gelir, halet gelir. Rahmeti ilahi onların şöyle çepeçevre üzerlerini örten rahmeti rahmana hali hayatlarında öyle Kur'an okuduklarından ererler. Çok büyük bir şey. Ve hasetul melaike Allah'ın görünmez nurani varlıklar olan melekler de noktasız hâ ile haf ve e, huffu çevrelemek demek. Yani etrafını onların çepeçevre böyle e, bir kalabalık halde kuşatırlar. O, tabi bu kuşatma onları sevdiklerinden onları korumak için ve onların e, seyranının güzel olmasından dolayıdır. Tabi melekler böyle geldi mi etrafı melekler kapıladı mı? Meclis daha da böyle manevi bir melek dolu meclis düşünün. Ne kadar güzel olur. Tabii melekler bir de böyle dua ederler. Mümin kullarına, böyle Allah'ın iyi işler yapan kullarına dualar ederler. O da bir manevi halettir. Efendim men ve Allah'ın, efendim arş rahmanını e, yani, taşıyan melekleri müminlere nasıl dualar eder diye o, okuduğum ayet kırma ve devamında bildiriliyor. Meleklerin duası vardır. Meleklerin duası da kıymetlidir. Allah onların e, o dualarını, o mübarek varlıkların dualarını kabul eder. E, tabii e, çok büyük faydası olur. Meleklerle çepeçevre böyle muhafaza altına alınmış bir nurani mübarek meclis olur o efendim. Toplantının yapıldığı mekan. Ve zekeralhumullahu fimen indehu Allah da onları efendim kendi indi ilahisinde huzuru izzetinde bulunanlara ya eder, anar, zikreder. Yani ne demek? Allah'ın çevresinde, huzuru ilahisinde olanlar nedir? Allah'ın yakın melekleridir. Efendim, mübarek e, meleklerin en yüksek e, mübarek olanlarıdır. E, rütbesi en âlâ olanlarıdır. O melaikesine o mûkerî büyûn deniliyor. Efendim, e, çok büyük melekler, Efendim, Cebrail, İsrafil e, diğer melekler efendim var. Onun, o huzur ilahsinin o mübarek o hameli arş olan melekler var. O meleklere e, zikreder Allah. Tabi Allah'ın zikri, övmesi, efendim sadece efendim şey olmaz. Böyle bir sözden ibaret olmaz. Kimse çok büyük lutulara manzar olur. Tabi burada şu mana var yeryüzünde insanları yaratacağını Allahu Teala Hazretleri meleklerine bildirince onlar da yeryüzünde fesat çıkartan, birbirlerinin kanlarını döken e, şu varlıkları, şu insan cinsini mi yaratacaksın ya Rabbi demişlerdi e, Adem Atamız yaratılmadan insan var edilmeden önce e, Allah-u Teala Hazretleri bak ey meleklerim bakın benim ne kadar güzel kullarım var, ne kadar sevgili, ne kadar hoş halli kullarım var görün. Bak bunlar nasıl benim kitabımı okumakla, öğrenmekle, efendim ilgileniyorlar, nasıl böyle hayırlı işler yapıyorlar diye onlara medih medih de var tabi. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim allah Teala tabi Allah-u Teala Hazretleri'nin kitap, şeyini, kitabını okumak ve öğrenmek mescitte olur olur. Hocam mescitte olmuyor. Neden? İşte talimat var, emir var, e, müezzin müftiye bağlı, müftü diyanete bağlı. Diyanet efendim e, şu saatte kapanacak, şu saatte açılacak, şu olacak, bu olacak e, demiş oluyor veya demese bile müezzin de bir insan efendim onun da çocuk çocuğun yanına gitmesi gerekiyor. Böyle caminin her zaman açık olması olmuyor. Namazdan sonra cami kapanıyor. Biz orada şey yaptığımız zaman tabi efendim müezzinde belki bunlar ne yapacaklar bir şey yapar da olmadık bir şey yapar da ben de sorumluluk altına girer miyim diye de çekinebilir. Çünkü Allah selamet versin Teknik Üniversite'de Yüksek Matematik Kürsüsü'nde bir profesör ağabeyi dostumuz vardı. O mübarek Yüksek Matematikçi, uluslararası efendim şöhreti olan bir kimse o haliyle yani Teknik Üniversite profesörü iken Akşakalı emekli olduktan sonra böyle şehir kasaba dolaşıp orada işte camilerde Allah'ın dininin hakkin olduğunu anlatmaya e, efendim yönelik faaliyetler yapıyormuş kendisi anlattı bana. Yani neden yapıyor? Emeklisin. Git Bodrum'da, Marmaris'te otur. Daha bak işte ben bu kadar talebe yetiştirdim, bu kadar doktora yaptırdım de. Şu umvanı kazandım. Şimdi saçım ağır, sakalım ağırdı. Keyfime bakayım. Hayır. allah Teala Hazretlerinin rızası kazanmak için çırpınıyor. İslam'ı öğreteyim. insanların doğru yola çekeyim. Onların yaptıklarından daha da kazanayım diye. Efendim bir kasabaya gitmişler. Kim olduğunu söylemiyor. Alnında da Tekir Üniversitesi yüksek matematik kürsüzüm emekli profesörlerinden diğeri bir kocaman bir yazı da yok tabi. Demiş ki yani müsaade ederseniz cemaate birkaç söz söylemek istiyorum ilgililere imama mevzine. Tabii onlar da demişler ki e, Müftiye sorman lazımdı sormadan böyle şey olmaz demişler. Çok mahzun olmuştur. iyi niyetli bir şeyler anlatacak. Koca profesör halkta istifade eder muhakkak ki onun sözlerinden dışarı çıkmış. Çok mahzun, üzgün filan. O civarda bir şey varmış. Böyle arabalarıyla, atlarıyla göçebe yaşayan bazı insanlar var. Onların başkanı da camideymiş. Namaz mı kimseymiş demek ki? Demiş, üzülme abi. Ne olduğunu bilmiyor. Kim olduğunu da bilmiyor. Gel bizim şeyde obada konuş demiş. İşte o göçebe e, obasına oraya gitmiş. Bu muhterem profesör. Orada tatlı tatlı anlatmış. Dili çok tatlı. Bilgisi çok geniş. Görgüsü çok fazla. Yani öyle bir insan el el üstünde tutulur. Baş tacı edilir. Efendim rica ederim hocam. Buyurun söz sizin denilir yani. Çok güzel konuşmalar yapmış. Ağlaşmışlar obadaki insanlar. Tabi işte artık neler yapıyorlardı. Kalayıcılık mı yapıyorlardı. Başka sepet mi örüyorlardı. Ne işi yapıyorlardıysa. Geçimlerini öyle sağlamaya çalışan Garibanlar yani ağlaşmışlar, gözyaşları dökmüşler, duygulanmışlar, imanları cuşa gelmiş. Ondan sonra demişler ki, her zaman gel abi buyurun bekleriz falan demişler. Yani e, bunlar neden yapıyor? Sorumluluk duygusundan yapıyor. Bir şeyler anlatayım da ihtiyarlık halimde biraz daha sevap kazanayım diye yapıyor. Devir İslam'ı anlatma devri. Hem de insanın rütbesi ne kadar yüksekse makamı ne kadar yüksekse, umvanı ne kadar çoksa, böyle bir insanın İslam'ı anması, söylemesi daha etkili oluyor. Çünkü bir kuşku var. Yani bu hoca, bu müezzin veya bu şahıs, acaba malum, doğru mu söylüyor, sahih mi söylediği, Kur'an'da var mı, hadiste var mı filan, tabi bilgili insandan e, tam güvenilir söz dinlemek istiyor herkes. E, itimat edemiyor yani. Den, tanısı belki itimat edecek. Onun için ne kadar yüksek insan olursa, ne kadar yüksek bakan. Aa, rüca ederim bu eski bakanlardan birisi. Bu yerin kaç e, devre milletvekiliydi. Şuradan mezun, buradan mezun. Bu çok muhterem bir zattır. Ha, öyle mi? Tamam, o zaman ha, diye millet tabii e, şey yapar, sözünün kıymetini bilir. Söylenen kıymetini anlayınca, sözün kıymetini bilir. Şimdi herkesin İslamı dili döndüğünce anlatması devri. Doktor var, çok güzel İslamı biliyor, tıp doktoru efendim, tabip efendim e, o kendi sahasında güzel konuşmalar yapabilir. Fizik profesörü, matematik profesörü, efendim kimya profesörü kendi sahasında anlatabilir. coğrafya tarih. Efendim, daha başka çeşitli ilimler, efendim en çağdaş, en yeni ilimlere sahip insanlar. Acizane ben falanca üniversitede profesörüm. İşte, ki şöyledir, bu böyle deyince, ahali de bilir ki, e, İslam e, ilme, akla, mantığa, çağa çok uygun, çok güzel bir ilim. Yani çok tesir olur, faydası olur. Onun için bu gibi kimselerin, ummanlı, bilgili, görgülü kimselerin, eline kalemi alıp yazması efendim ve fırsat olan yerlerde de Cenab-ı Hakk'ın emrini, Kuran'ını okuması, anlatması, dinin güzelliğini, İslam'ın güzelliğini ahaliye tanıtma çalışması lazım. Çok yakın bir ilgisizlik, bir böyle efendim, dünyaya meyil, maddecilik, imanla ilgilenmemek, zevke ve keyfe dalmak hali belirdiği için Efendim toplumlarda, dünyada, bu radyoyla, televizyonla, e e müsteşenleşliyatla da böyle körüklenen şey. Onun için şimdi bu devirde çalışmanın çok büyük önemi var. Herkes yakınlarına, çevresine, halka halka genişleyerek evinde de anlatabilir. Yani cami kapalı olsa evinde anlatır. Hatta yapacağız ziyareti bu maksatta yapar. Falanca yere gideyim, falanca arkadaşlar filanca filan da gelsin, orada toplanalım. Yani bir aile, bir gece sohbeti, aile sohbeti ama ben şu hadisleri okuyayım, şu ayetleri okuyayım, onun üzerine konuşalım. Önce biraz şöyle hazırlık yapayım plan demeli ve muktedir olanlar, eli kalem tutanlar, bu işi başaranlar da bunu yazmalı. Allah-u Teala Hazretleri bizi dinimizi, İslam'a çok güzel hizmetler yapma, muvaffak eylesin. Şu Fatih Sultan Mehmet'in 22 yaşında yaptıklarına bakın. Biz kaç, kaç yirmi iki yıl yaşadık, Allah bize de tevfikini refik eylesin, hayırları işleme, bizleri muvaffak eylesin, yolunda daim eylesin, İslam'ı hadim eylesin, İslam'ı aziz eylesin, Müslümanları aziz eylesin, zulümden, gadirden, hainlerden, zalimlerden, kafirlerin, insafsızların, gaddarların, hunharların şerrinden korusun içeceğini aziz eylesin kıymmemizi Cenab-ı ile Cemal ile müşerref eder. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.